bir önceki bölümde dinde zorlamanın hangi şartlarda olup olmadığı konusunu aktarmaya çalışmıştık. Şevkani, daha önceki bölümde aktardığımız altı farklı yorumu naklettikten sonra konuyu şöyle bağlamaktadır. Ayet, çözmek üzere geldiği mesele bakımından mensuh değildir. Meseleyi çözüme bağlamıştır. Bu çözüm aynı zamanda ehli kitap olanlar cizye ödemeyi kabul ederlerse, din değiştirmeye zorlanamazlar. Hükmüne de dayanak teşkil etmektedir. Geriye, harp ehli, İslam'a karşı savaş açan kafirler kalır. Ayeti lafzına, kelime ve cümle yapısına göre anlarsak, harp ehli kafirleri de içine aldığını söylememiz gerekir. Ancak diğer birçok ayet, hadis ve uygulama, harp ehlini istisna etmiştir. Onlar, cizye yerine, savaşı tercih ettiklerinden önlerinde iki seçenek vardır. Ya Müslüman olmak ya da savaş. i̇bn Aşur, kendinden önceki tefsircilerin bu konudaki yorumlarını aktardıktan sonra konuya farklı bir açıklama getirmiştir. Ona göre bu ayetin ilk yıllarda gelmiş olması ihtimali yoktur. Cizye kabulü söz konusu olmaksızın savaş emri getiren ayetler ve bu manada olmak üzere La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşma emrini aldım diyen hadisler bu ayetten önceydi. O zaman Arabistan'da şirk hakim bulunuyordu. Araplar dedeleri İbrahim'in tevhid dininden sapmışlardı. Allah Teala bu bölgenin şirkten, Kabe'nin de putlardan temizlenmesini, diğer kavimler, ve topluluklar için örnek bir tevhid ümmeti ve merkezinin oluşmasını istiyordu ve bunun gereğini emretti. Arap Yarımadası şirkten temizlenip İslam yerleşince artık evrensel düzenin gerçekleşmesi lazımdı. Evrensel düzen bütün halkı Müslüman olan bir dünya değil, halkların ve hürriyetlerin bekçiliğini Müslümanların yaptığı bir dünya idi. Bunun içinde diğer din ve vatan sahiplerinin yalnızca Müslümanların hakimiyetini kabul etmeleri yeterliydi. İşte bu ayet o düzeni getirdi. Dine zorlama savaşı bitti, bunu ifade eden ayetler ve hadisler nes edildi. Hakka ve hukuka baş eğdirme savaşı başladı. Bizim de anlayışımız bu son yoruma uygun düşmektedir. Dinde zorlamanın yasaklanması, Hakk'ın batıldan açıkça ayrılması gerçeğine bağlanmıştır. Bu gerçek değişmeyeceğine, Kur'an ortada bulundukça yeniden Hak ile batıl birbirine karışır hale gelemeyeceğine göre, buna dayalı bulunan hükmün değişmesi de, nesi de söz konusu olamaz. Resulullah ehli kitap olmayan kâfirlerden de cizye almıştır. Kâfirler barış isterlerse bunun kabul edilmesi emrolunmuştur. Kâfirlerle savaş emri fitnenin ortadan kalkması ve dinin Allah için olması gerekçelerine bağlanmıştır. Fitne zulümdür, düzensizliktir, anarşidir. Dinin Allah için olması bütün insanların İslama girmeleri şeklinde anlaşılamaz. Çünkü en azından Ehli Kitabın cizye vererek de olsa gayri olarak yaşamalarına izin verildiğinde ittifak vardır. Bütün bu naslar, gerçekler ve uygulamalar bir araya getirildiğinde ortaya çıkacak sonuç ve nihai hüküm şu olmaktadır: İnsanların zorla din değiştirmeleri hem imkansız. ...hem de hükümsüzdür. Bu sebeple de yasaklanmıştır. Savaş, insanları zorla İslam'a sokmak için değil... ...din yüzünden baskının ortadan kalkması... ...din ve vicdan hürriyetinin hayata geçirilmesi... ...güçlü olanların hukuku çiğnemelerinin engellenmesi içindir. Müslüman olmayanlar, bu hak, hukuk ve hürriyet düzenine uydukları müddetçe... ...kendi inançlarında kalma ve onu yaşama hakkına sahiptirler. İkinci mesele, Müslümanların dinin gereklerini yerine getirme konusunda zorlanıp zorlanmayacakları ve ayetin bunu da içine alıp almadığı konusuydu. Müslüman iken sonradan İslam'dan çıkan kişinin, Mürted'in öldürülmesiyle ilgili hüküm ilk bakışta dinde zorlama yasağının Müslümanları içine almadığı zannını verirse de öncelikle böyle bir hükmün Kur'an'da bulunmadığını kaydetmek gerekir. Daha önceki 217. ayetin tefsiri sırasında açıkladığımız üzere konuya ilişkin hadislerin ve fıkhi görüşlerin gerekçeleri dikkate alındığında bu hükmün Müslümanın dinini değiştirmesi sebebine değil, sosyal düzeni bozma, İslam'a ve Müslümanlara karşı savaşma gibi sebeplere bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Çiğnenen yasakların, haramların, bir kısmı için öngörülen cezai yaptırımlarda kişinin dini hayatına müdahale, yani kişiyle Allah arasına girme anlamında olmayıp, sosyal düzenin korunmasına yöneliktir. Karşılığında bir ceza öngörülmeyen haramların çiğnenmesi ve farzların ihmaline gelince bu alanda Müslümanların emir bil maruf ve nehi anil münker denilen sosyal ahlak ve düzenin korunması görevleri devreye girmektedir. Bütün Müslümanlar bilgi ve ilgilerine göre bu göreve katılırlar. Ancak bu görevinde öğüt, Telkin, ikili ilişkileri ayarlama çareleri genel olmakla beraber, müeyyide uygulama görevi genel değildir, devletin veya halkın görev verdiği kurum ve şahıslara aittir. Burada da yaptırım uygulanarak yapılan zorlama, Müslümanların ceza tehdidi altında dinlerini yaşamalarını sağlamaya yönelik olamaz. Çünkü böyle yaşanan din, din değildir, ibadet ibadet değildir. Zorlamanın gerekçesi, İslam'ın hakimiyet sembollerinin, şeayirinin, genel ahlak ve düzenin korunmasından ibarettir. Kendi akıl ve iradelerini düzgün kullanarak sahte tanrılar yerine Allah'a imanı tercih edenler, onun manevi yakınları, evliyaları olurlar. Velayet iki yoldan oluşur. Akrabalık ve iman. Baba, dede, amca, çocuğun, torunun, yeğenin velisi olduğu gibi, mümin kadınlar ve erkekler de birbirlerinin velileridir. Veli, velayeti altındaki insanı korur, menfaatini gözetir, yardımcısı olur, tarafını tutar, sahiplenir ve gerektiğinde temsil eder. Bu ayette Allah, İmana bağlı velayet çerçevesine kendisini de dahil etmektedir. Bu, müminler için büyük bir şeref, güven kaynağı ve heyecan vesilesidir. Velisi Allah olan bir müminin elbette yolu aydınlık olur. Yüce velisi, onu karanlıklardan çıkarır, nura ve aydınlığa kavuşturur. Kalbi huzurlu ve nurlu, zihni berrak, aklı karışıklıktan uzak olur. Yani, Mümin için tabi hal budur. Bu normal durumu bozan arızaların giderilmesi için de başta zikir olmak üzere çeşitli ibadetler vardır. Sahte tanrıları beli edinenlerin durumu ise müminlerinkinin aksinedir. Nur yerine zulmet, aydınlık yerine karanlık, huzur yerine huzursuzluk, akıl karışıklığı, sapıklık ve anarşi.